Auzubillahi minash-shaytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana lihaaza wama kunna linetadiya lawlan hadanallah. Wama tawfiqi wato'sami illa billah. Fa subhanallazi qala fi kitabil-karim. Wama tashaauna illa an yashaa Allah. El-evvelu Allahu zahiru Allahu el-batinu Allah. Faman kana fi qalbihi Allah. Femu'inuhu fid-darayn. Allah Rabbi a'uzu bika min hamazatis-shayatin ve auzü bike min bil fama min Yunus suresi 74. ayeti kerimedeyiz. Sure-i Yunus'tan devam ediyoruz. Rabbimiz burada İnkarcı insanları, inkar edenleri bize tanıtıyor. ثُمَّ بَعَثْنَا min بَعْدِهِ Allah Celle Celaluhu Nuh Aleyhisselam'dan, evvelki dönemlerden bahsetti. Biz, بَعَثْنَا gönderdik. min بَعْدِهِ Ondan sonra, رُسُولًا Peygamberler اِلَى قَوْمِهِم Kavimlerine Yani, Yani, bir müessese başıboş olmuyor bir devlet başıboş olmuyor Allah yarattığı mülkünde de bir muhatap Mevla dilese direk kendisi de bunu bütün güç kuvvet onundur ancak Rabbimizin muradı ilahisi bu şekilde buraya bir elçi aramızdan birini yani peygamberleri muhatap alıyor onlara hükümlerini bildiriyor onlar da bize bildiriyor Şöyle diyebiliriz. Ordu komutanı vardır. 100.000 asker. Bir de bölüğün başında 300 kişinin, 500 kişinin, 1000 kişinin başında bir yüzbaşı, albay görevli vardır. O komutan ona talimat gönderir. O da der ki efendim ordumuzun aldığı karar gereği şu cepheye gideceğiz. Misal. Allah Celle Celaluhu da ilahi hükümlerini her bir ferde değil, içinden seçtiği Musa Aleyhisselam'a, İbrahim Aleyhisselam'a, Adem Aleyhisselam'a hükümlerini bildiriyor. Allah böyle takdir etmiş. Biz Mimba'dihi ba'dihi Nuh Aleyhisselam'dan sonra, ondan sonraki peygamberler, Rusulen, peygamberler gönderdik. İla kavmihim, insanlara, kavimlere fecavuhum bilbeyinat, onlara mucizeler gösterdiler. Biz Allah'ın elçisiyiz, bak bir insanın yapamayacağı işleri yapıyoruz. Musa aleyhisselam asayı vuruyor, deniz açılıyor. Bir sopayla denizin açılması mümkün değil. Fe ma kanu li yu'minu bima kezebu. Fe ma kanu olmadılar li yu'minu. İman etmediler. Bima kezebu yalanladılar bihimin kabul. Evvelkiler de yalanladılar. Kezalike natba'u ala kulubil muttedin. Allahımız diyor ki haddi aşanların kalplerini mühürledik. Çünkü insan Meseleyi anlıyor. Yani anlamaması için başka bir varlık olmalı. Ya başka varlıkta akıl yok, muhatap değil. İnsan muhatap aklı var, anlıyor. E peki ne yapıyor? İnkar ediyor. E, anlamamak istiyor. Mesela Ebu Cehil'le Hazreti Ömer arasındaki fark, Hazreti Ömer yani doğruyu görmeye çalışıyor. Bir şey duyduğu zaman ha, bak bu doğru. Ebu Cehil ise yani Ebu Cehil de Mekke'nin devlet başkanı yani gelişi güzel bir adam değil. Fakat o bütün meseleyi inkara bina etmiş. Ne desen de mucize de gösterse Hazreti İmamoğlu sallallahu aleyhi ve sellem inkar etmeye dayalı. Yani kabul etmek diye bir şeyi yok derdi yok. İşte Allah Celle Celaluhu mu'tedin buyuruyor ya yani haddi aşan kişilerin kalplerini biz mühürledik. Kabul etmek istemiyor işte başka bir ayet-i kerimede: vakem ehlekna minel kuruni min nuh. nuh aleyhisselam'dan sonra nice kavimleri helak ettik. Yedi defa büyük dünyada afatlar olduğu, bin kez dünyada belalar oldu. Ve kefa rabbike bi-dunubi basira. Allah kullarının günahlarından haberdar ve onları görmekte görücüdür." Şurada mühim bir hadis-i şerif var. İnne'l abde اِذَا اَخْتَاءَ خَطِيَا Bir kul, bir kul, şurada bir kağıt vardı, evet. Bir kul, bir günah işlediği zaman, beyaz bir kağıt bulmamız gerekiyor. Burada bir beyaz kağıt bulduk. Bir kul günah işlediği zaman, görsel daha kolay ama, خَطِيَا نُكِتَتْ فِي قَلْبِهِ نُكْتَ O beyaz, kalbimiz böyle bembeyaz sayfa gibi. Buyuruluyor ki, nukitet, nokta, nukitet, nokta, Türkçe'de kullanılıyor. Kalbine nokta, nokta, nokta, nokta, nokta o günahlar, efendim, içki, kumar, faiz, zina, çalgı, müzik, gıybet, iftira, ihanet, kötülük, yalan, dolan, gıybet, kandırmak, menhiyat, efendim, namaz yok, ibadet yok, taat yok, zikir yok, tesbih yok, tahmit yok, nokta, nokta, nokta, nokta bu sefer kalp simsiyah oluyor, simsiyah oluyor. Tabi Allah ala kulubihim Mevla o kalbi de mühürlüyor Neden? E çünkü günah işliye işliye artık Günah işleyecek noktası Kalmamış oldu Fe in huve ve estağfara O günahtan vazgeçti Estağfurullah dedi o tahtayı silmeye Başlıyor bu sefer Yani bunu bir beyaz tahta gibi düşünsek Nokta nokta tahta simsiyah oldu Eline silgiyi aldı Efendim bunun üzerine Sukilat orası parlamaya başlar ve in fiha ama devam ediyor yine bu sefer artmaya başlıyor hatta toplaka kalbuhu yani siliyor ama tekrar yani bir bölümünü siliyor öbür taraf simsiyah duruyor tekrar orayı dolduruyor yani o bölümü de silmeye çalışıyor fakat diğer günahlar yine duruyor namaz yok ibadet yok taat yok bir bölümünü silmeye çalışıyor tekrar dolduruyor ve huvarran işte bu sefer o kalbe yerleşiyor yani ran kelimesini de biz o tahtanın üzeri böyle çiviyle kazımaya. Artık silgi onu temizlemiyor. Orayı kazıdı. Orada çukurlar açıldı. <gülüyor> Ellediği de kerallah kellebel ran. Ran kelimesi demirin üzerindeki yerleşen pas gibi. <gülüyor> Ala kulubihim o kalbe yerleşmiş. Bu sefer onun e, o hayatı oluyor. Açık saçıklık, müzik haram, günah, eğlence, isyan tuyan. Artık onun hayatı oluyor. bu, bu doğrusu budur diyor ve onu hayatının gerçeği olarak kabul ediyor. Kellabel rahna yeksibur o kazandıkları diyor. Yani günah belası böyle bir şey. İnsan günahı işleyişleye işleye bardağı dolduruyor. En sonunda bardak dolunca taşıyor. Bu sefer hatemallahu ala kulubiyim. Allah o kalbi mühürlüyor. Yani çünkü beyaz taraf kalmadı. Velma zaghû Mevla buyurdu ki onların kalpleri kaydı mı? Ezağallahu <gülüyor> kulûbuhum. Allah o kalpleri e, kendi kaydırıyor. Yani kendinden uzaklaştırıyor. Vallahu illayetil kamil fasıkîn. Fasık bile bile dini bozan demektir. Allah'ın emrini bozuyor. Bile bile devam ediyor. Mevla hidayet etmem diyor. 75. ayet. Summe bi'asnâ min bâdihi Mûsâ. Sonra Musa Aleyhisselam'ı peygamber olarak gönderdik. Ve Harun, Harun Aleyhisselam. İlâ Fir'aun, Fir'aun. Ve mele'ihi. Mele kelimesi Arapça'da bir kabın dolması. Ee, devlet erkanının etrafındaki kişilere Kur'an-ı Kerim mele'e kelimesini kullanıyor. Yani e, makamı var, yetkisi var, etkisi var, mührü var, parası var, şöhreti var. Mele, dolu. Yani her tarafı dolu. Fakat bu doluluk e, güzel bir şey gibi görünüyor. Güç, para, imkan, yetki, kuvvet. E bunların hepsini Allah adına kullanırsa kolaydan cennete gidecek. Ama yetkisini zulme kullanıyor. Parasını cevru, zulm milletin hakkını alıyor, zekatını vermiyor. Kuvvetini Allah'a ibadette değil de bu sefer haramlara, günahlara kullanıyorsa. Yani o kadar güzel sahip olduğu yetkiler, etkiler, kuvvetler, paralar onu bedavadan cehenneme götürüyor. Yazık. Kur'an-ı Kerim'de ve mele'yi kelimesini böyle kullanıyor Yani dünyada nimet gibi görülenler zillet oluyor. Yani mal mülk nimet gibi görülüyor. Ama onu sen Allah'a giden yolda kullanmadın mı? Kuvvet iyi gibi görülüyor. Allah'a giden yolda kullanmadın mı? İlâ fira ve mele'yi bi'ayatina bizim ayetlerimizi onlar ne yaptılar? Yalanladılar. Cümbe basdım Badihi Musa ve Harun'u Firavun ve ve bi ayatina bizim ayetlerimize baş kaldırdılar. Benim gücüm var, benim kuvvetim var. Bana Allah ne karışır vesaire. Ayetlerimize büyüklük tasladılar ve kanu kavmen mujrimin günahkar kavim oldular. Kendine ne olduğu toplumlar efendim birçokları bildiğiniz şu andaki Ürdün o bölgelerdeki çöl ne kadar büyük imkanlarla hayat yaşayan insanlar şu anda kum oldu, kum. Yok hayat, hayat alameti yok. فَاَرْسَنَا عَلَيْهِ tufan Kur'an-ı Kerim'in şöyle bir özelliği var. Yani bir insan dese ki, ya Allah Celle Celaluhu bu kötü insanlara e, had bilmez, Allah'ı tanımaz insanlar, bela musibetlere düçar olsalar ne olur, yola gelirler, bir bela bulsalar da. Bela insanı yola getirmiyor. Misali bu ayet. Araf suresinin 113, 133. ayeti. Fersen aleyhimu tufan. Allah bilir biz onlara tufanlar gönderdik. Vel cerade çekirgeler gönderdik. Bir çekirge belası Allah'ın emrini çiğnediler, Allah'ın yolundan ayrıldılar. Mevla çekirgeler gönderdi. Ekinleri yok oldu, evleri, barkları her tarafı çekirge. Aman Allah'ım acayip bir şey. Her taraf çekirge kaynıyor. Yani ya ev, evine gidiyorsun, yorganı açıyorsun, çekirge kaynıyor. Aylarca sürdü. Musa Aleyhisselam'a dediler ki, Yerlerin göklerin sahibi Allah'tır, biz aciziz, kabul ediyoruz bunu, tövbe edeceğiz. Dua etti, çekirge kalktı. Mevla tel selamet nasip etti. Bir müddet böyle devam etti. Hemen fırsatı buldukları gibi aynı isyana devam ettiler. Sonra Mevla vel kumbele, ayet bu. Bit gönderdi, her taraf bit sardı böyle. Bütün kavimler böyle. Allah Celle Celaluhu yalvardılar. Bu sefer tövbe edeceğiz. Mevla bir müddet sonra ondan kurtuldu. Millet selamete kavuştu. Huzur içerisinde tekrar fırsatı bulunca aynen eskisinden daha beter gevurla devam ettiler. Bu sefer aylar yıllar geçti. Mevla bir kurbağa istilası. Aman Allah. Im. her taraf kurbağa evleri barkları yemeklerin içerisi tas tabak yani olacak iş değil çıldırdılar. Bu sefer dediler tamam buna dayanmak mümkün değil. Musa aleyhisselam dua etti. Kurbağadan da kurtuldular. Daha da beter gavurlu mı? Ve deme. Efendim her taraf kan oldu. Yani Müslümanlar içiyor su. Aynı Müslümanın içtiği o sudan dolduruyor. Kendi içecek kana dönüşüyor. Burada ayet bu. Efendim bu, bu sefer dediler buna dayanamıyoruz. Tövbe edeceğiz. O da kalktı. Tekrar daha beter. Devam ettiler. Demek ki. İnsan bir inat ettiği zaman Allah'a boyun eğmeyeceğim diye ne olursa olsun yola gelmiyor. Âyâtin mufassalât diyor Mevla böyle tafsilatlı onlara mucizeler gösterdik. Fes tekberu, baş kaldırdılar, inanmadılar. وَكَانُوا قَامَنْ مُجْرِمِنْ günahkar kavim oldular. Onun için işte biz işimize bakacağız. Yanlış düzeltmekle bitmiyor, gavur da öldürmekle bitmez. E ne yapacağız peki? İşimize bakacağız. Ve intasbürü sabredeceğiz Allah'ın yolunda ve tet taku haramlardan kaçacağız. Fe inne dâlike min azmin umur takdir edilecek iş budur. E peki mücadeleyi düşman belli olur. Efendim, devlet ve ordu komutanı yetkililer der ki düşman orada o zaman alın şu silahı yetkiyi onlar verirler herkes kendi işini yapacak verdikten sonra düşman belli olur o zaman iç kargaşalarda asla biz olmayacağız iç kargaşalardan uzak duracağız onun için sükunet suhûlet evet la yedhulul cenne men kana fi qalbi miskalu min kibrin zerre kadar kibri olan kişinin cennete işi yok yani Allah'a baş kaldırıyor, peygambere baş kaldırıyor, dini küçük görüyor, Müslümanları hor görüyor. Bu adam cennete gidemez. 76. ayet. Felem ma'aca hak min indina bizim katımızdan tarafımızdan onlara hak geldi. Namaz, oruç, ibadet, taat, örtünmek, Allah'ın emirleri, Efendi peygamberin sünnetleri hak, doğru bu. Allah'a tapacağız, peygambere uyacağız, dinin hükümlerine tabi olacağız. Hak olan. Galu inna hada bu bir <gülüyor> sihirdir. Ya nasıl sihir? Ne, neyin büyüsü ya? Mesela Kur'an'ı böyle sihir kitabı gibi görenler oluyor icabında. Böyle düşünenler de haşa Kur'an-ı Kerim sihirle büyüyle, sihir ve büyüye küfür der Kur'an-ı Kerim. Kafirliktir der. Kur'an'ın sihirle büyüyle ne işi var? Kur'an-ı Kerim. Kur'an Kur şifadır. Baldır. Yani bal nasıl ki insana şifa verir, ilaç şifa verir. Bu... قالوا 77. ayet Yunus suresi. Et takuluna lil hakki lamma ja'akum esihrun haza. Kala Musa <Aleyhisselam> dedi ki: Et <gülüyor> takuluna siz söylüyor musunuz yani bunu söyleyebiliyor musunuz? Deli <gülüyor> hakki hak için lamma ja'akum esihrun haza size geldiğinde sihir ya o bir sihirdir. Bu öyle mi diyeceksiniz? Yani bununla mı kurtulacaksınız veyahut da bu iftira ile mi Efendim insan olacaksınız bu Allah'ın emri tekrar ediyoruz yani bir padişah birine bir ferman yazıyor o elçi de götürüyor öbür e, devlet adamına diyor ki padişahımızın fermanı budur benden size söylemek elçiye zeval yoktur. Başımızdaki komutan diyor ki ordu komutanının talimatı budur. Sen sihir mi yapıyorsun? Büyü mü yapıyorsun? Bizi hipnotize mi ediyorsun? Ne alakası var? Ben vazifemi yapıyorum. Peygamberler kainatın sahibi Allah Celle Celaluhu Musa Aleyhisselam'a, İsa Aleyhisselam'a, Resulullah Efendimize. Etakulunelil hakki lemma caakum esihrun haza. Allah'ın hükmü hususunda sihir mi diyorsunuz? Velayfulu sahirun. Büyücüler sihirle uğraşanlar zaten kurtulamazlar buyuruyor Allah. Sihir ve büyü dilimiz bunları yasaklamış. Bugün bu konularla alakalı bazı açıklamalar da var. Ayetlerin devamında 78. ayet. eci ecitena litel fitena amma bejidna alayhi abana. Dünya tarihinde değişmemiş bir metot. Hep bunu söylüyorlar. Galu inkarcılar dediler ki ecitena sen bize ...litel fitene çevireceksin... ama ve cidden aleyhi abane... ...babalarımızın, atalarımızın gittiği yoldan bizi çeviriyorsun. Yolsa bu yol. Ama o yol Allah'ın yolu değil. Yani Allah Celle Celaluhu o yolda gideni cennete götürmüyor... ...cennete koymuyor. Yani gittiğin yol seni cennete götürür mü? Kainatın sahibi olan Allah Celle Celaluhu sana cenneti verir mi? Biz buna bakacağız. Çünkü nasıl ki insanoğlu annesinden dünyaya geliyor... Dünyadan da biz ahirete dirileceğiz. Gerçek bir alem. İşte o inkarcıların aynı sözü. Bakıyorsunuz dünya tarihinde aynen devam ediyor. İlkbahar, yaz, sonbahar, kış. Mevsimler değişmiyor. Dünya, güneş, ay aynı. Eci'tenâ litelfitena çevireceksin amma vecedin aley âbâina. Efendim babalarımız, atalarımızın gittiği yoldan mı bizi çevireceksin? Ve tekûne olasın lekuma ikiniz el kibriya fil-ardın. Yeryüzünde siz yani devlet sahibi olacaksınız, bize hakim olacaksınız. Hep bunu söylüyorlar. Halbuki hiçbir zaman Müslümanlar böyle bir dünyaya hükümranlık yapalım derdinde olmamışlar. Osmanlı mesela bizim derdimiz toprak büyütmek. Efendim devletleri kendimize ilhak edelim, ilhak edelim. Böyle bir dertleri asla olmamıştır. İyilâhi kelimetullah'tır. Yani gittikleri yerlerde huzuru ve adaleti tesis etmek. Orada insanlara efendim fakir yetim muhtaçları gözetmek hatta Macaristan alındığında mesela oradaki halk çok fakir zaruret idi ve Osmanlı oraya 400-500 bin altın gönderdi. Oralardaki yol çeşme imkan kalmamış oradaki krallar milleti perişan etmiş oraya büyük yatırımlar yapıldı. Yani adaleti teslimi böyle bir dert yok her zaman aynı mantık. Efendim siz iş başına gelecek, geldiğinizde böyle bir e, ha, hakimiyet kuracaksınız falan. Hayır Müslüman'ın böyle bir derdi olmaz. Hazreti Ömer Radiyan Efendimiz halife olduğunda yani onu halife yaptıklarında atama olduğu halife yaptılar onu. Ağlamaya başladı ben bu zamana kadar Ömer olarak hesap verecektim şimdik ise bütün ümmetin yükünü bana yüklediniz e, bu kadar milletin yükünü ben hesabı nasıl vereceğim ağladı fakat adaleti tesis etti bir tane yetim bırakmadı insanlara huzurun tesisi mutluluğun tesisi birbirleri için yaşaması için dert budur yoksa bakın kötü insanların hep içlerinden gizledikleri ve e, konuştuklarında da ortaya çıkarttıkları mesele sizin derdiniz bize efendim hakim olmak mı hükümranlık kurmak mı? Yok böyle bir şey. Ee, ancak iftiralarla iş yapıyorlar. Firavun'un dönemi. Kalu eci tenale Ama Amma de bizi atalarımızın gittiği yolda mı çevireceksin? Ve tekunulekum el kibriya. Siz buradan e, devlet yönetimi ele mi alacaksınız fil ardiyel yüzünde? Ve ma nahnu biz yani lekuma size bir müminin iman etmeyeceğiz. E, etmediler, etmediler, kaybettiler. Musa Aleyhisselam kendi aklına geleni söylemedi ki yerlerin göklerin sahibi Allah ve bütün insanları yaratan o dönemin 4300 sene evvelindeki Musa Aleyhisselam ve o insanları yaratan Allah. Musa Aleyhisselam Allah'a kul olursak cennete gideriz dedi olmadılar kaybettiler. Şimdi de biz efendim iman edeceğiz kazanacağız etmeyenler var kendileri bilirler kaybederler yazık olur. Herkes kendi tatlı canını ya cennete götürür veya Efendim hüsran eder. Ve ince hedâke ala entüşrik vî mâle sereke <Sessizlik> bi'ilm. Annen baban seni bana ortak koşmaya zorlasa da diyor Allah Celle Celaluhu. Yani bir bilgileri olmadığı halde ortak koşmaya zorlarlarsa. Fela <Sessizlik> tuti'huma. Anne babana itaat etmen tepe anne baba. Bu misaldir aşağı doğru ineceksiniz. Yani. Allah'a asi olan hususlarda mahlukata itaat olmaz En başta anne baba Ve bu fi dünya meruf ama Anne babana da dünyada dünyalık olarak onlarla iyi geçin Benim emirlerimi tut yasaklarımdan kaç Anne babana itaat etme Ama sen evlatsın anne babanla da iyi geçin Onlara iyi evlatlık yap Onlar müşrik olsalar da Seni şirke zorlasalar da Seni İslam'ı bırak başka yola git deseler de Onlara itaat etme. Ayet okuyorum burada. Bu ayet-i kerimedir. Lokman suresi 15. Ve sahibhuma onlarla fi dünya. Dünyada marufa. Güzel, iyi geçinmeye bak diyor. Allah Celle, Celle iyi geçin diyor. Yunus suresinin 79. ayetinde geldik. 217. sayfadayız. Kur'an-ı Kerim 217. sayfa. Ve kâle Firavun. Firavn. Utûni bi kulli sahirin alim. Bütün sihirbazları toplayın. Musa'nın Karşısında bir gösteri olsun bakalım diye Bütün sihirbazları topladılar Binlerce sihirbaz toplandı <gülüyor> Sihirbazlar bir alanda arenada toplandılar Gale Musa elku Musa aleyhisselam Yapın bakalım yapacağınızı Onlar da efendim sopalar ellerinde böyle deriler merili içerisi civa doldurmuşlar Kimyasal bir şeyler hareket ediyorlar Acayip Ma antümbul o siz elinizde ne varsa onları atın siz bakalım ortaya gösterinizi kabiliyetinizi ortaya koyun. Kalü Musa şimdi sihirbazların Müslüman olma müfessirler diyorlar ki Allah onlara niye iman nasip et? Sihirbazlar sonra Müslüman oldular. Yamusa imma antulkü ve imma alqa alqu bu ayeti kerimede Gizli, çok güzel bir şey. Ee, sihirbazlar orada e, hadsizlik yapma, yapmadılar. Haddi aşmadılar. Musa Aleyhisselam'a hakaret ve tahkir etmediler. Musa Aleyhisselam, yani zımnen, Kalu dedi, Ya Musa. Bak, ya Musa, Arapça'da bir şeydir. Musa demeler. Ya Musa, ey, yani sayın. İmme en ve imme en nekule elka. Siz buyurun. Veya, efendim, uygun görürseniz biz... E, sihirlerimizi ortaya koyalım, illüzyon işte neyse. Kale, Musa Aleyhisselam da elku. Buyurun, siz atın ortaya sahaya bırakın bırakacağınızı diye bu şekilde edepli bir ifade kullanlar. Ya bir insan, bir insanı sevmese de eğer bu yani kimsenin canına malına ırzına tasallut etmediyse. Yani fikirleri farklı olsa da buna saygılı konuşmak lazım Hakaret etmemek lazım Bu Musa aleyhisselam döneminde 4300 sene geriye gidiyor O zamanki insanların konuşma uslu bu Ya Musa diyorlar hakaret etmiyorlar bağırmıyorlar Öyle taş devri tu tunç devri diye böyle uyduruk şeyler Ya yani onlar hep safsata İnsanlığın başlangıcı Adem aleyhisselam Adem aleyhisselam peygamberdir Ve onu ilk Ve alleme ademel esme bütün ilimleri öğreten Adem aleyhisselam ilk insana Allah'tır yani insanlık Allah'ın eğitimiyle başlamıştır ve peygamber olarak başlamıştır. Bu şekildedir. İslam inancı bu. Ayet-i kerimeler bu şekilde. Bakara suresinde efendim. Şimdi o zamanki insanlar ne diyorlar sihirbazlar? Musa aleyhisselama ya Musa buyurun siz başlatın veya biz mi yapalım? Nasıl, nasıl öngörürsünüz? Bale, kale bel elku buyurun siz başlatın dedi. Ve ondan sonra Müslüman oldular. Bu gösteriden sonra tabii Firavun onlara büyük azaplar etti. O uzun meseledir. Bel elku fe izahib hibaluhum ve asiyum. <gülüyor> Onlar attılar. Onların efendim o ipleri, sopaları yuhiyelo ilehi minsihlihim enha Sanki yerde dolaşıyor. İnsanlar böyle görüyorlar. İllüzyon. Fe <gülüyor> evcetefi Musa, Musa Aleyhisselam korktu. Bu ne acayip bir şeyler yapmışlar bunlar. Acayip. 20 30 bin kişi böyle yerlere attıkları uu, ortalık kaynıyor. Kun la Allah buyuruyor ki ya Musa korkma. İnneke sen en ala sensin. Yani şüphesiz ki en üstün olacak kişi sensin. Elindeki kuru bir değnek yere attığı gibi 60 70 metre büyük bir yılan oluyor ve yerdekilerin tamamını hepsini tel kafım önüne geleni yutmaya başlayınca fakir seheratu sadi din sihirbazlar hepsi secdeye kapandılar kalu amen nabire bil alemin Rabbi olan Allah'a iman ettik Rabbi Musa ve Harun ee, Musa ve Harun aleyhisselamın Rabbi olan Allah'a Firavun dedi ki ben size emretmeden benim iznim olmadan siz nasıl iman edersiniz hep böyle yani iman hususunda bile. Ee, müsaade alacakmışız yani, Mülkün sahibi Allah'tır Biz Allah'a iman ediyoruz Sen de Allah'ın kulusun Bana ne, karışmaya ne hakkın var Karışırım diyor Firavun karıştı Cehenneme gitti Ve e, Müslüman olan e, sihirbazlar Onları da öldürmeye kalkıştı Onlar da cennete gitti Dünya bu Dünya bu dünyevi olarak belki tasallut edebilir ama Sonsuz ahireti var bu işin Böyle bir dönem Aynısı tekrar ediyor Mevsimler gibi ilk bağır, yaz sonbahar kış Acayip Felma alqau ne zaman ki 181. ayet Yunus suresi kale Musa macitum bi sihr yere attılar o illüzyonları yaptıklarında Musa hacem dedi ki macitum ma o şey bir gitun bu yaptığınız sihir yani büyü ta kendisi acayip şeyler yaptınız inallah <gülüyor> seyptiluhu Allah onu iptal edecek inallah la yuslu amale'l mufsidin ifsatçıların Bozguncuların işlerini Allah gerçekten ıslah etmez Biraz onlara müsaade verir Firavun 40-50 sene dünyada hayat sürdü Bakıyorsunuz kötüler yapıyor Firavun yaldızlı Altın işlemeli etrafı Havuzlu villalar Nil lehrinin kıyısında o Hayat ama Fesat çıkartıyor Mevla müsaade ediyor 30-40 sene 40 sene 50 sene Zannediyor böyle devam edecek derken Azrail geldi erken Ölüm meleği onu alıyor iş bitiyor. Feyavcızefi Nefsihiye Musa. Musa Aleyhisselam korktu. "Kulna la takafin ne kentel ala? Sen üstüm sensin. Ve elkim afi yemini ki elindeki o asanat telkafu ma sena. O onların yaptıklarını hepsini yutar. Inna ma sena o kaidu sahir. O sihirbazların hileleri. Ve la sahiru haysu eta. Sihir nereden gelirse felah bulmaz. Sihirin yapan da yaptıranı da kafir eder. Eğer o yapılış şekillerinde inkar durumuna kadar götürüyorsa kafir eder. Fakat zararı yoktur. Çünkü kaderi kimse değiştiremez. Yani Allah'a, meleklere, kitaplara, peygamberler, ahirete ve kadere iman. İnsanın kaderini çizen Allah'tır. Biri bir kağıt karaladı diye bir insanın kaderini değiştiremez. Bakara Suresi Harut ve Marut'tan Bunlar Günahsız melekler Allah'ın emrini yerine getiriyorlardı. Azap melekleri var mesela. Aleyhate tisataşır 19 azap meleği. Onlar günahkar değil. Allah'ın emrini yerine getirir bunlar. Ma yeferukune beyne'l mer'i ve zevcihi. Karı koca arasını bozmaya çalışırlar. O ma hun bi daride bihim Onlar hiç kimseye zarar verici değildir illa bir iznillah. Allah'ın kaderi tevafuk etti. O da yaptığında da kaderde de o varsa zaten Mevla onu o, takdir etmiş o da kadere tevafuk eder. Yani ve ma hum bi daririn kimseye zarar veremezdi. O zaman Allah'ın kaderini değiştirmiş, Hükümranla Allah'a müdahale etmiş gibi olur İlla bi iznillah. İmam-ı Azam Efendimiz bunları yapan da yaptıran da kişiyi günahkar edeceğini İmam Şafii rahmetullahi'nin de hükmü aynıdır. Bu meselelerde derinlemesine incelediğimiz zaman görebildiğimiz kadarıyla bunları görüyoruz kader dairesini kimse değiştiremez. Mesela hasedin çok büyük olgunun günah olmasının sebebi de odur. Yani Allah Celle Celal'ın kader dairesinde birine nimet vermesi, sağlık, sıhhat, imkan vermesi o kişide Allahım niye ona verdin, bana danışmadın demeye getiriyor haşa. E Mevla Celle Celalhu da buna gazap ediyor. Yani benim rahmetim, lütfuma sen ne karışıyorsun gibi. Ve ta'lemune ma yedurruhum ve la öğrenirler, zararı yok, faydası da yok. Ancak bunlar efendim e ve tebeo ma tettuşyad Süleyman. Süleyman Aleyhisselam kafir olmadı. Haşa Süleyman Aleyhisselam peygamber. Kafir olmadı. Yani Yahudiler sahir Süleyman, sihirbaz Süleyman. Hadi Süleyman Aleyhisselam böyle bir acayip ağır bir laf söylüyorlar. Kur'an-ı Kerim'de ve Yani ve ma Süleyman. Süleyman Aleyhisselam sihir yapmadı demiyor Kur'an. Ve kefere. Yani sihir eşittir küfür. Süleyman Aleyhisselam küfürle uğraşmadı. Halbuki sihir Meselesi var orada. Sihir demek ki eşittir kafirli Kafirlik eşittir sihir. O kadar acayip bir şey. Allah'a müdahaleye kalkışıyor fakat edemezler. Şimdi sihir ve büyüğünün tesir etmemesi. Böyle bir tasallüten kişinin kendi mesela Mikrop vardır. Mikrobun insana tesir etmemesi için insan ne yapıyor? Gıdasına dikkat ediyor. Sihir ve büyüden kurul, kurtulmak, korunmak için, e, bunu, bunu zararlarından, kötülerden korunmak için şu ayeti kerimelerin okunması tavsiye ediliyor. Ben de okuyayım. Siz de tekrar edersiniz ee, ve onları da inşallah meclislerde okuyup e, Rabbim tesir Kur'an-ı Kerim şifadır. Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. ''Felemme el-kavkâle Mûsâ mâ cîtum bihîs-sihr, innallâhe seyftuluhu, innallâhe la yusluh amelel mufsidîn ve yuhikkullâhul haqqa bi kelimâtihi ve lev fawqa al-haq wa batala harun inna ma yasna'u kaydu sahir wa bütün kötülerden hasutlardan nazarlardan kem gözlerden muhafaza eylesin 82. ayet ve yihikkullahul hak Allah hakkı hak kılmıştır. Bir Mevla kelimeleriyle, hükümleriyle Kur'an'ıyla ve lev karihel istemese de evveliyata geçti ya Firavun karşı çıkıyordu. Eee onun daha ne, ayetlerde ne geçti? Biz efendim atalarımızın bildiğimiz yolda gideriz. Mevla buyurdu ki ben hakkı hak kıldım. Yani benim hükümlerim hak. Buna uyan uyar, kurtulur. Uymazsanız hakka uymayan kaybeder buyuruluyor. Yunus suresi 83. Fema amene limusa illa zürriyetum min kavmihi. Dedicated. Fema amene iman etmedi limuz Musa aleyhisselama. illa zürriyetum min kavmihi. Onun kavminden zürriyet azıcık. Bir nesil inandı diyor. Ala khaufin min firavun firavundan korkmakla beraber yani hep bunlar oluyor. Kötüler iman ettirmiyorlar. İslam'ı yaşamaya kalkışanlara müdahale ediyorlar acayip bir şey. Allah khaufin korku min fir firavun'un kork korkusuna rağmen ve meleihim az önce geçti Mele kelimesi. Ve firavun'un adamları, dolu adamlar mele. En yeftinehum azap ediyorlar. Enyeftinehum yani, azap etmeleri onlar azap ediyor Firavun azap etmesinden korku içerisinde olduklarından Ve inne Firavun Firavun lealin fil ard yeryüzünde haddi aşıyor Allah'ı tanımıyor peygamberini o zamanki işte Musa Aleyhisselam tanımıyor Allah'ın ahkamına uygun hareket etmiyor adaletle iş yapmıyor fil ard Yeryüzündeki cevru zulmedenlere baktığımızda yani bakıyorsunuz Allah'a kulluk etmiyor ve ondan sonra yeryüzünde kendilerinden olmayan insanları öldürüyorlar, mahvediyorlar canlarını, mallarını, Afrika'yı sömürüyor. Adam aç adam, aç adamın da mallarını alıyor derdesin. Aman Allah'ım, aman Allah'ım, Firavu, feraine. Yani bu yapı, Mevla Celle Celal isimleri misal veriyor. Kur'an-ı Kerim'in bir usulü şu, bir zengini, mesela Karun'u misal verir. Ben ona o kadar mal mülk verdiğim halde... O ne yaptı? Nasıl haddi aştı? Akibeti ne oldu? Ben ona yetki verdim. O yetkiyi nerede kullandı? Beni tanımadı. Akibeti ne oldu? Ben kullarıma imkanlar verdim. Onlar beni tanımadılar. Benim mülkümde bana karşı çıktılar. Akıbetleri ne oldu? İbret alın. Acayip. Ve inne firavni lealil fil ard ve innehu leminel müsrifin. İsraf etti. Canını, malını, imkanını, yetkisini benim yolumun dışında kullandı. Zayi etti. Müsrif etti yani zulüm yaptı kan döktü insanların mallarını canlarını heder etti ya bu konuyla alakalı Hz. Abbas radıyallahu efendimizden rivayet edildiğine göre Yakup aleyhisselam 40 sene görüşmediği 40 sene görüşmediği Yusuf aleyhisselam Yusuf aleyhisselam Mısır'da melik olmasına rağmen yani devleti ele aldığı, Allah'ına onları nasip etti ne zaman ki bir mektup babacığım ben buradayım kardeşleri geldi Develerle geldiler Yusuf Aleyhisselam'la görüştüler. E kendisi devlet erkanı birini gönderebilirdi. Babacığım ben buradayım vesaire diye. Neden bir defa mektup yazamadı vesaire? Kader-i ilahi. Ne zaman ki yazacak Cebrail Aleyhisselam müsaade etmedi. Şimdi burada şöyle bir meseleler var. Allah Celle Celaluhu'nun e, mesela Süleyman Aleyhisselam'a verdiği o ihtişamlı hayatı hiçbir peygamber hiç kimse görmedi. Mevla ona o tasarrufu verdi. Dönemlere göre bazı Mevla'nın Tasarrufları vardır. Ee, i̇nna lillâh ve inna ileyhi râciûn. Bu ayeti kerime bu ümmete nasip olmuş. İzâ esâbetun musibetun Kalu. inna lillâh ve inna ileyhi râciûn. Bir insanın başına musibet geldi mi? Bunu dediği anda Yakup Aleyhisselam'a bir musibet geldi. Oğlu Yusuf işte öldürüldü dediler, öldü dediler, kurt yedi dediler vesaire. Kuyuya attılar. Bir musibet. Oğlunu daha göremedi. İnna lillâh ve inna ileyhi râciûn. Bu ayeti kerimenin sırrı veyahut da bereketi. Allahu alem. Olsaydı bunu diye diyebilseydim Mevla onun lütuf kapılarını açacaktı. Bir insanın başına musibet geldiğinde inna lillah ve yine ilahi raciun derse o musibet Mevla Celle Celaluhu ona hayırlı kapılar açıyor. O musibet tabii bir imtihandır ama Mevla bereket kapılarını açıyor. Yakup Aleyhisselam bunu efendim o dönemde bu anahtar veyahut da bu kilit yoktu. 40 sene Yusuf Aleyhisselam'ı göremedi. Mısır'a geldiğinde ailesiyle birlikte 72 kişiydiler ve Yakup Aleyhisselam Mısır'a geldi yerleşti. Ve o nesilden yüz binlerce, 600 bine yakın nesil oluştu. İnsanoğlu böyledi zaten. Bir insan Adem Aleyhisselam'dan bütün dünya insanlık dolmuş oldu. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyurdu ki, Ela اِنَّ سِلْعَةَ اللّٰهِ bu konularla alakalı, şu hadisi şerif olayı, olayı özetliyor. Allah'ın Celle Celaluhunun malı çok pahalıdır. Yani bahsedilen ela inna silatallah Allah'ın Celle Celaluhunun malı dediğimiz el cennet. Bir insan akayit kitapları der ki, bir insan bir yerde çok güzel böyle boğazı görüyor, havuzu var, bir ev, ya yani baya özellikleri var, ne kadar şu kadar milyon ediyor. Adam da cebinde onun yüzde birini yani efendim yüz bin liraysa bin lira parayla gidiyor ya sen iyi adamsın ben sana bir bin lira vereyim e sen merhametli adamsın bu köşkü ver bana ya e sen iyi adamsın tamam bin lira kapara olsun gerisini ödemeye devam et yok yok hepsi param bu kadar e sen iyi adamsın be. ver bu villayı bana adam der ki sen dalga mı geçiyorsun yani ne yapmaya çalışıyorsun? Yani böyle şey olur mu? Şimdi bir insanda Allah'ın huzurunda namaz yok ibadet yok taat yok zikir yok tesbih yok tahmid yok bir şey yok. E Allah merhametlidir bize verir cenneti. Allah ile alay etmektir bu. Bu benim tespitim değil. Yani ela inne silah Allahı Allah'ın celle cəlalı hunun malı yani vaadetti cennet ulaikemul varisun elledeni yerinsun Onlar mirasçılarım Müminün Suresinde anlatılır Müminün Suresi tek tek. Elledeni yeri firdevs, onlar firdevs cennetlerime mirasçı kılacağım. Kim? İşte o sermayeyi, namazı, orucu, zekatı, ibadeti, boş işlerden kaçacaksın. Haramlardan kaçacağız. Yani hep beraber. Silat <gülüyor> el cennet, Allah'ın vadeti cennet. 84. ayet. kâle Musa, ya kavmi, kuntum, âmentum billah. Eğer Allah'a iman ettiyseniz, çünkü Firavun zulmediyor. Azıcık bir Müslümanlar var etrafında. Fe aleyhi tevekkülü, ona tevekkül edin. Ona tevekkül edin. İn kuntum muslimin. Eğer siz Müslüman kimseler iseniz Allah'a tevekkül edin ve ona güvenin. Fe tevekkelt. Allah'a tevekkül edin. 85 Ve kalu Alellahi tevekkelna Allah'a tevekkül ettik. Rabbena ey Rabbimiz la tec'anna fitneten lil kavmiz zalimin. Allah'ım. Zalim bir toplum için zalimler olan onların fitne, bize fitne yapma ya Rabbim. Allah zalimlerin, hainlerin, kafirlerin, münafıkların, kötülerin tasallütünden ellerine düşmekten İslam ümmetlerini bizi efendim muhafaza eylesin. Rabbim kötülerin eline düşürmesin. İşte ta 4500 sene evvelki Müslümanlar ne diyorlar? Allah'ım bize musallat olan bu kötülere sana tevekkül ettik ya Rab. Rabbena la tecaanna fitnetel lil kavmi zalimi Zalim kavim için bize onları fitne kılma ya Rabbi, Bize musallat etme ya Rabbi. Zalimlerin fitnesinden bizleri muhafaza eyle ya Rab Diye dua ettiler biz de o duayı yapıyoruz Rabbim selametler nasip eylesin Anil fadl evha allahu teala ila ba'dı enbiyayhi İzâ men arefeni sallattu aleyhi men la yarifuni Acayip bir ibare Acayip bir rivayet. İza sanimen alefeni beni tanıyan bana asi olursa buyuruyor Allah. Sallatu aleyhi men yarifuni. Beni tanımayanı ona musallat ederim. Beni tanıyan Müslümanım diyor adam Allah'a asi oluyor. Allah'ın emrini beğenmiyor, peygamberin yolunu beğenmiyor, dini beğenmiyor. Beni tanıyan bana asi olursa beni tanıyan bana asi olursanız Beni tanımayan kullarımı size musallat ederim. Dehşet bir şey. Sen Allah'ı tanıyorsun. Allah diyorsun. La ilahe illallah Muhammed Resulullah diyorsun. Namazı, orucu, zekatı, ibadeti, taatı biliyorsun. Eğer sen Allah'ı tanıdığın halde Allah'a kulluk etmez. Adam namaz kılmıyor, zekat vermiyor, Aca gitmiyor. Anne babasına itaat etmiyor, şefkat etmiyor, merhamet etmiyor. Allah'ı tanıyorum diyen kişi Allah'a kulluk etmezse Allah'a... Kendisini tanımayan zalimleri Musallat eder Yunus suresi 86 Ve neccina bir rahmetike Bize tevekkül eden kullarımızı Rahmetimizle onları kurtarırız Minel kavmil kafirin Kafir kavimlerden İşte Musa aleyhisselam ümmeti denizin kıyısına geldi Önleri deniz Gidecek yer yok Geriden 2 milyona yakın firavun sıkıştırmış Dediler ya Rabbim sana tevekkül ettik Önümüz deniz gidecek yer yok Gerimiz Firavun gelmiş sıkıştırmış. Canlı canlı öleceğiz burada. Sana tevekkül ettik ya. İş bana mı kaldı? Sana kaldı ya Rabb. Başka yapacağımız bir şey yok. Kolay bir asak var. Elindeki değneğini vur denize. İbrahim Musa'ya vurdu. Deniz açıldı. İş bana kaldıysa kolay. Allah her şeye kadir. Kem tereku min cennetin ve ayyun. insanoğlu o firavunlar biz yeryüzünü titretiriz. Bana sormadan siz nasıl Müslüman olursunuz dediler. Kem ne kadar terekkü bıraktılar min cennetin ve ayyun. Cennetler yani bahçeler, pınarlar, efendi havuzlu villalar ve zuru'in ve makamin kerim. Kerim diyor. Çok fiyaka efendim saraylar, evler bıraktılar. Ve ne ama nimetler kanu fiha fakir o nimetlerden iyi olup içiyorlardı. Ne oldu? Hepsi denizin dibinde boğuldu. Ne oldu? Hepsi denizin dibinde boğuldu. Sonrakileri mülkümüzde miras bıraktık. Adamın biri bir vadi. Orayı kazımış. Bataklık bir yer. Bir gözü de görmüyor. Kazıdıktan sonra oradan efendim tünelleri açılmış. Orayı mamur etmiş, işlemiş. Tarlı haline getirmiş. Kendi kendine demiş ki burayı benden evvel kullanal oldu mu? Hatıftan ses. Senin gibi tek gözü görmeyen 39 kişi kullandı. Çift gözü görenler daha onların haddi hesabı yok. İnsan zannediyor ki burayı ben şenlendirdim. Oho. Dünya ne kadar kazı çalışmaları yapılıyor alttan neler çıkıyor. Ooh. Bizden evvel neler olmuş neler. Bu ayeti de okuyalım. Wa hainaila Musa wa biz Musa es ve kardeşi Haruna ve Ali kavmi kuma bi Mısır buyutan. Kendinize ve kavminize Mısır'da, Mısır kelimesi Kur'an-ı Kerim'de şehir ismi olarak geçen, Mısır'da kendinize mesken edinin buyuten. Ve cealû buyutakum kıble Evinizi mescit yapın. Kıble haline getirin. Ve akîmussalâ namazınızı kılın. Ve beşiril müminin müminlere müjde. Yani sallû fî buyutukum. Resulullah Efendimiz evinizde nafile namaz kılın. Cemaatle namaz camidedir. <gubur> evinizi kabristan yapmayın. Resulullah'ın mübarek ev kabir olur mu? E kabirde namaz kılamıyor. Yani ölen kişi namaz kılamaz, oruç tutamaz, zekat veremez, ibadet edemez. E sen de evde namaz kılıyorsun ibadet etmiyorsun. Ne oldu ev? Kabir. Evinizi kabir yapmayın. Evinizin duvarları Yasin-i Şeriflerle, Kur'an sesleriyle çınlasın. Müzik sesleriyle değil. Burada mekanın e, bereketi Efendimiz ve selam Mesela sahabe efendimizden Bedir Savaşı'na katılan Etban bin Malik e, bu mübarek sahabe efendimiz Es-Selam'a dedi ki ya Resulallah evimize teşrif etseniz de evet diyor Resulallah enneke fa tusalli fi beyti musalli. Evime gelseniz namaz kılsanız sizin kıldığınız yerde de bir bereket olsun ben de orada namaz kılayım. Yani ben de orada namaz kılayım. İşte bu bir nedir? Vesiledir işte bunlar. Vesile. Ve Kader, Salallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz Sehfali İnşallah geleyim dedi. Yani kıl nerede kılarsan kıl demedi. Bak Efendimiz Vesselam orada tamam geleyim dedi. Demek oluyor. Yani bir alim, bir veli, bir peygamberin bıraktığı yerlerdeki o ortamların bir bereketi, safayla merve me orada. Hacer annemizin gidip gelmesi, onun bıraktığı o güzel adet, biz onu ibadet olarak yapıyoruz demek oluyor bunlar. Galat itab. Fakat Rasulullah Saws ve, ve Ebükir ee, sabah vakti Ebbe Kıl radıyallahu anh güneşte yükselmişti e, ve o sahabenin evine vardılar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem izin istedi ve kendisine müsaade edildi Resulullah efendimiz eve geldi hele oturmadı dedi ki nerede namaz kılmamı istiyorsun Yani Eyne tuhib en evinin neresinde namaz kılayım O da dedi ki ya Resulullah ben de sizin namaz kıldığınız o noktada namaz kılacağım Orada o, o bereket oluyor işte bu. Buhari hadisidir bu. Sahi Bukhari'de. Ee, onun üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir yer gösterdi. Şurası ya Resulallah. Burada ben namaz kılıyorum. İbadetimi yap. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam oraya gitti. fakam Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam. tek tekbir aldı. Ve sahabe Efendimiz de peşinde. Onu teberrik olsun. Yani fakumna ve safafna fesallarak eteyni sümme sellem. Onunla beraber namazı kıldık. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bize namaz kıldırdı bu şekilde namazımızı kılmış olduk geçmiş ümmetlerin başlarına neler gelmiş neler olmuş mesela Ümeyye bin Halef bu adam azılı bir kafir idi Bilal Habeşi onun kölesiydi yani o kadar yazın sıcağında o topraklar Mekke çok sıcaktır kumun üzerine bir et koysan pişecek kadar Bilal Habeşi üzerine yatırırdı ve üzerine taşlar koyardı. Öyle eziyet ederdi. Yani Bilal Habeşi Radiyallahu efendimiz yine el ahad el ahad Allah birdir. Allah birdir derdi. Asla ve kata İslam'dan gayrı bir şey söylemezdi. Biz Müslümanız. Allah bize ve semakü Müslüman bize Müslüman ismini taktı. Adam diyor ki ben şu yum şu bir sürü isim takıyor. Işte çağdaşım, medeniyim, bilmem neyim falan. Ayrıntıya gerek yok. Ancak yani bu tamam anladık da Müslümanım de ya Müslümanım. Yani Bilal Habeşi bu kadar eti kızartacak kadar sıcaklıktaki kumların üzerine yatırılıyor, üzerine kayalar konuluyor. Elahat Allah birdir. Ben Müslümanım. Allah'tan başka ilah yoktur diyor. Ve dinden gayrı İslam'dan gayrı Allah'a kulluktan gayrı başka bir kelime kullanmıyor Meselelere dikkat etmek lazım Bazı cümleler vardır bize göre basit gibi görülür Fakat Allah'ın gazabı celbedidir akıbet gider Onun için Rabbimiz Celle Celaluhu'na inancımızda sami olacağız ee, ve ona kullukta samim olacağız. Onun Habibi Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in yolunda ömrümüzü tüketeceğiz. Ve birbirimizi sevip son nefeste eşhedü la ilahe illallah ve eşhedü en Muhammeden ve diyerek huzuruna varmaya muvaffak olacağız. Şimdi kaldığımız ayet çok mühim bir ayeti kerime. Musa Aleyhisselam'ın Firavun'a olan burada bir bedduası var. Ee, yani cevru zulmeden bir kötüye de efendim Allah hakkını versin diye bir sonraki inşallah derste bunları da devam ettireceğiz sırayla ömrümüz oldukça. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Amin. Sübhan ma kunna ve ala Muhammedin Rızana işlerle meşgul eyle. Azabından, gazabından muhafaza Kulun da görmek istediğin kemalatı, asaleti nasip et. ayağımızı, gözümüzü, kulağımızı rızana uygun kullanıp son nefeste iman. Eşhedü en la ilaha illallah ve eşhedü enne Muhammeden kabduhu ve resulu diyerek huzuruna varmaya muvaffak oldu ve ila şerefin nebiyi ve ali ve ashabihi ve meşayihine el fatiha Allah mesala. Eûzü billahi mineş şeytanir recîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin er rahmanir rahîm. Mâlikiyevmiddîn.